Malum katılım bankaları var. Bunlar da ev alacak kardeşlerimize faizsiz kredi temin ediyorlar. Bunun yanında bir de banka dosya masrafı alıyor diyor bankalar. E, bu şekilde kredi almak e, katılım bankalarından helal midir, haram mıdır? Şimdi ben bu katılım ile ilgili bir, şey, bir cümle söylemek istiyorum. Tabii, Müsaade madem. ederseniz. Katılım bankaları, e, Müslümanlar, insanlar, faiz hassasiyeti olanlar Bunlara güveniyorlar. Yani başka bankalara gitmek istemiyorlar ve bunlara güveniyorlar. Benim bunlardan isteğim bu vatandaşlarımızın hassasiyetlerini gözeterek İslam'ın ticaret usullerine göre hareket etsinler ve insanların dini duygularını sömürmesinler. Yani evet. çok açık söylüyorum. İnsanların dini duygularını sömürmesinler bir takım İslami terimleri kullanarak Müslümanların hassasiyetlerinden yararlanarak İslami olmayan işler yapmasınlar. Müslümanlar olarak bizim bu bankalardan beklediğimiz bir malı kendi mülkiyetlerine geçirdikten sonra veya bir arabanın tescilini kendi üzerlerine geçirip bu mal benimdir, bu araba benimdir diyebilecek bir seviyeye geldikten sonra satmalarıdır. Eğer böyle bir şey yapmıyorlarsa ve bir takım kelime oyunlarıyla hareket ediyorlarsa o zaman büyük bir vebal altında olduklarını bilmelerini isterim. Yani buna çok dikkat etsinler. Evet.